أن أفقل الهدي حدّي محمد صلى الله عليه وسلم أشرّ الأمور مختسات وهم كل مختسم بدأ كل بدأ من دليل عالمي كل دليل الناس فبالسناد المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال القتال قتالا قتال المسكين حتى يؤمنوا أن يعوض الجزية أن يدي لزم صاغرون القتال فئة الباقية تاتفي إلى أمد الله إذا فاء فوطة القد. سألق الله فيما قلت على إمامتنا. مدخل موجودات محمد مصطفى راس الله. سيد الشهدات محمد مصطفى راس الله. حبيبكودا محمد مصطفى راس الله. لزمت Kütel, dövüşmek, mukatele, muharebe! Bu muharebe, mukatele iki, iki nevidir. Kütelan, iki çeşit muharebe olur. Birisi Kütelülmüşrikün, birisi dinsizler, imansızlar, müşrikler, kafirler. Kimler? Bunlarla muharebe yapılır, bunlar ta imana gelinceye kadar... ...bunlar dine, imana, İslam'a gelinceye kadar bunlarla dövüşmek, muharebe etmek... Tanrı olmuyor. Müminlerin vazifesi sayılmış. <gülüyor> <gülüyor> Hatta Yahut muharebe edemeyecek duruma gelirler... ...derler ki biz size ne istiyorsanız verelim... ...bizi kendi halimize bırakın. O zaman onlar da derlermiş ki... E ...şu kadar para vereceksiniz bize... ...biz de sizi servet bırakacağız. Bizim idaremiz altında. Ona verdikleri vergiye cize deniyor. Vergi değil de... Cize. ...bu kurtuluşlarına mukabil. Bunu ...bu teslimiyeti yapıncaya kadar... ...muharebe etmek... ...edilmeye, gütal müminler bu zifelendirilmiş... ...hatta yü'minu diyor... ...iman edinceye kadar uğraşacaksınız... ...ya iman edecek... ...yahut... ...para vermek suretiyle... Kursuluk ...kendisini kurtaracak... ...ayn yani yedin ve müsağırın kendi ile. ...ikincisi bir muharebe daha... ...gütal el fiyatil bağlıya... Hem memleketler içerisinde daima eşkıyalar türer. Her zaman ola gelen şeyler. Buna bağlı ediyorlar ki, gerek hükümete karşı isyan suretiyle olsun, gerek eşkıyalık suretiyle, yol kesme suretiyle olsun, hududu tecavüz etmiş, azgınlık yapmış, zulüm yapıyor halka, tecavüz ediyor. Bunları da mesela, bunlarla dövüşmek de bu müşriklerle dövüşmek gibidir. Müşrikleri nasıl imanı getirmek için dövüşülüyorsa, ...bu Bavi'leri de yola getirmek için bunlarla dövüşülür. Nitekim Hz. Ali Efendimiz... Hazreti Muavi ile dövüştü. Çünkü Hz. Muavi Bavi idi o sırada. Halafet Hz. Ali'de olduğu halde... ...ona karşı isyan etti... ...itiraz etti, itaat etmedi... ...o zaman ona asker gönderilip muharebe edildi. Demek ki bu caiz! Ama o da Müslüman ya! O da Müslüman ama gavur değil o! Bavi Müslüman! Müslüman ama hududu tecavüz etmiş. <gülüyor> şey olmuyor. Yani teslim olmuyor. Te, haddi tecavüz edip fiyanetlikler yapıyor, zulümler yapıyor, yollar soyuyor, eşkıyalık yapıyor, halka eziyetler yapıyor. Bunları da yola getirmek için bu bagillerle de muharebe etmek, kıtal etmek yine Müslümanların borcu oluyor. Hatta şimdi muharebe oldu tabii iki taraftan da birçok şehitler verildi. Hazreti Ali <gülüyor> Efendimiz dedi ki ka ba bak kardeşleriniz ''Bav kardeşlerinizi'' dedi. Ölen, ''Bav yani ölmeleriyle gavur olmadılar onlar. Hz. Ali Efendimiz'e karşı gelmeleriyle de gavur olmadılar. O iki tarafın iştihadıyla yaptıkları bir muharebeydi ''Kardeşlerinizi'' dedi. Demek ki iman etme, imanlı olarak kabahat etmeleriyle kardeşlikten çıkmıyorlar. ''Kardeşlerinizi dert dedi. Onun için bu vavilerle de her zaman muharebe etmek vezihemizdir. E bu da kardeşimiz Müslüman nasıl Ural'ım ye canım. Olur, olur mu? Evet olur. Çünkü hakkı diyodu te tecavüz etmiş. eşkıya bırakırsan memlekette daha maraz ederler. Onları memleketin halkının huzurunu bozmamaları için onları ıslah yolunda onlarla da dövüşmek lazımdır. Hatta tefî'a ilâ emrillah. Ta Allah'ın emrine teslim oluncaya kadar bunlar. Şimdi şurada niha Mihrap, bu üçüncü. Mihrap da dövüş yeri. Muharebe meydanı. Muharebe yeri renk burası. Şimdi bu muharebe meydanı, burada görünmeyen bir düşmanla muharebe var. Bunlar görünen düşman. Görünen düşman, dinsiz veyahut zalim, bağlı, eşkıya. Bunlar görünüyor. Fakat bu mihrap denilen dövüş yerindeki düşman gözle görürler. elle de tutulmaz. Binaenaleyh, onun muharebesi elbette ki karşındaki şahsın muharebesinden daha zor. Çünkü göremiyorsun, kısamazsın. Hele havcı gelmez. onun onunla uğraşmak... ...bir yer düşmanlarla uğraşmaktan daha zordur. Burada en kuvvetli olan ilim olacak. Ancak bu muharebeyi, mihraflardaki olan muharebeyi... ...cahillerle, cahillikle elde etmenin imkanı yok. Burada kız zafer ancak ilmin... Mahsul olur. Şimdi bir de Kâbe'miz var bizim. Elhamdülillah. Oraya hacılarımız daima gidiyor. Bu mihraplar da hep bu Kâbe'ye döndürülmüş. Bu mihrapların dönüş yerleri... toplanır böyle dünyanın her tarafından bir nokta merkez noktası Kâbe diyorlar oraya. Mekke-i Mükerreme. Hacılarımız da hep oraya gider. Cenâde bir kere gitmek de her müminin boynuna farz-ı ayndır. Fakat Bilirsiniz ki, dövüşme denilen, muharebe denilen şey... ...usta askerli olur. Acemi askerle dövüş olmaz. Acemi askeri dövüşe sokarsan cepheye, muharebeye... ...yenilir. <gülüyor> Çünkü düşman görmemiş, ateş görmemiş... ...sof görmemiş... ...korku gelir içerisine... ...efendim şaşırır... ...yapacağı hareketleri yapamaz... ...böyle... ...bunun için usta olmak lazım muharebede ki... ...korkmasın. Mesela... ...30 yaşındaki delikanlı inen... 18 yaşındaki delikanlıların delikanlının devşmir olur mu? Öteki görümüş geçirmiş, her şeyi biliyor ben. Düşmanın önünden kolaylıkla kurtulur. Ve da kaçılır, korkudur. Fakat 18 yaşındaki çocuk top seslerini duyunca ödük buha. Korkar. Mi gerer diş. Onun için şimdi bu nizamlara Müslümanların beş defa girişleri bu dövülşe alışma oluyor. Mütemaden bir gün bir gün dövülürse ama artık güne bile... Dönememek için çalışırsın. Evet. Her gün kendine daha bir tertip edersin. Düşmanın hareketlerine göre kendine bir hareket almaya çalışırsın. Bunun en güzeli de Mekke'de oluyor işte. Mekke'de bütün Müslümanlar toplanıyor. Şeytan da orada, Efendim, bir muharebe meydanı orası şimdi. Büyük muharebe, hani ne diyorlar? Büyük muharebe meydanı diyorlar ya. Büyük muharebe. Ne diyorlar onun Meydan muharebe meydan diyorlar. Meydan muharebe orası şimdi. Kolay bir şey değil. Bütün Müslümanlar buraya toplanmış. Şeytan da orada şimdi. Gidiyoruz başlıyoruz ama... ...taşları da boşa atıyoruz zannedersem... ...yine, yine bizi yeniyor... ...yine bizi yeniyor... ...inşallah Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle... ...bir daha da biz onları yenmiş oluruz... ...bunun için... ...tekrar tekrar gidenlere darılma... ...dövüşe, hareket... ...tekrar tekrar gidenlere sen... ...evvelki muharebede vardın... ...şimdi ne gidiyorsun der misin ona? <gülüyor> Elif oluşmuş mı etmeye... ...cengarfer adam... ...şecazi de var... ...korkmuyor... ...herhalde atılıyor... ...der misin ona ki sen de geçen hafta vardın... ...buharebe için giriyordun? Hemen kimse demez, aferin maşallah derim, baba yiğit adam, korkmuyor, Allah için gidiyor, binaenle haccı da böyle tekrar tekrar gidelim, sen bir maşallah daha de, bir maşallah daha de. çünkü oraya gitmekle hemen zevk, sefa yeri değil orası, birçok meşakkatin minneti de var, Avrupa'daki gelişe benzemez, hele yazdığım sıcaklarda görsen, burası adama, Anasından indiği süt de hani burnundan gelir dedikleri gibi... ...o sıcakların altında o vazifeyi yapmak da kolay bir şey değildir. Şimdi de soğuk, başka. Onun için, kütte iki dedi burada Efendimiz ama... ...Habdî zatında üç oldu. Bizde de nefs ile uğraşmak ve dövüşmek. Nefs dövüşmek için şuraya yöneliyoruz... ...oradan Allah'u Teala'dan yardım etmek iste. Ya Rabbi, sen bu şeytanı bize müsallet ettin. Beni kandırmaya çalışıyor. Beni bir günahlara sokmaya çalışıyor, birçok fenalıklar içime atıyor... ...da bunun gelemem ki... ...tutamıyor, elinden tutacak, tutacak bir şeyim yok... ...tamam, binaenle sen bana yardım edersen... ...beni muhafaza edersen, beni korursan... ...ben bunun elinden kurtulabilirim... ...yok sen beni bana bırakırsan... ...ben kendi başıma bunun hakkında gelemem... ...diyerekten burada yardım isteme yeri geliyor... İyiyken ne abi diyor, iyiyken yakin, ...bunu cenab günde beş defa iştihar ediyor... ...görünüş şeklimiz var, buna ceset diyoruz. Bu cesedi biliyoruz ki topraktan yaratılmıştır. Ve nihayet son toprağın içine götürüp teslim ediyoruz bu cesedi. Bu ceset toprağa teslim ettikten sonra... ...malum hepiniz biliyorsunuz ki az bir zaman sonra... ...bu toprağa inkılav edip ne kemiği kalıyor, ne verisi kalıyor... ...hadi çürük gidiyor. Dünnale bu bedenin içerisinde bir kıymetli cevher var. Bu kıymetli cevheri bu beden taşıyor. Bu bedenin kıymeti o cevheri taşıdığından naçidir. ...o cevheri taşıyan bu beden, nasıl toprağa gidiyor ama o cevher gitmiyor. Cevher toprağı inkılap etmez, cevher cevherdir. O cevheri taşıdığı için bu beden kıymetlidir. Ama iç, etinde kemiğinde değil, içindeki cevherdedir. Bunun cevherine gönül diyorlar, tat diyorlar, akıl diyorlar... ...ruh diyorlar, aklı evvel diyorlar, 30 tane kadar at sayıyorlar. Binaenle, insanın insanlığı burada. şimdi bu kalp merkezdir yani, Kabe nasıl merkezse, gönülde de gönül de insanda bir merkezdir ki, insanın iradesi, işi, hareketi oradan idare olur. Gönlün iyiyse, iyi işler senden zuhur eder, gönlün kötüyse senden kötü işler zuhur eder. Binaenle, düşmanla kötü etmek, dövüşmek, onu imana getirinceye kadar uğraşmak nasıl borcumuzsa, İçimizdeki şeytanı da, yola getirinceye kadar, nefsi de yola getirinceye kadar nefsiyle uğraşmak da fazla ayındır. Nasıl ki düşmanla dövüşmek fazla hayın değil, düşmanla uğraşmak fazla kifayedir. Hepsimiz muharebeye gider miyiz? Ancak gençleri toplarlar muharebeyi bitirme. İhtiyarlar işe yaramaz, çocuklar da işe yaramaz, ancak hiç görebilecek yaşlı olanları bunlar harbe getirirler. Bizim için fazla yargıdır. Niçin? Biz o harpleri bir şey yapacak, bu dertte değiliz, yaşlı insanlar. Genç çocuklarda, 15-18 yaşlık çocuklarda, kezar köle, onlar da müşteriyetler. Onlara da fazla değiliz. E, şu halde fazla olan nefsiyle mücadele, herkese fazla ayın. Namaz nasıl fazla ayınsa, nefsiyle mücadele etmek, her mümede fazla ayındır. Çünkü o mücadeleyi yapmadıkça, senin içinde saklanan cevher isen, senin senliğin, benim benliğim bu cevher ile. Bu ucerer, Hiç haberimiz yok bundan. Bütün gayemiz bedenimizi beslemek, kadımızı doyurmak ve dünya saadetlerini temin etmek için çalışmak. Bunlar hayvanın tıpkı nazarından her mahlukun hakkıdır. Ha her mahluk. Halbuki biz insan olmakla diğer mahluklardan ayrıyız. Biz ekmeli mahlukat, bütün mahlukatın en iyisi, en alazı, en üstü biziz. ...biz olduğumuz halde onlarla müşahere olursak kıymetimiz kalır mı? Hiç kıymetimiz kalmaz. Onun için bu düşmanlarla muharebe net neyse... ...nefsiyle de muharebe edip insan kendi benliğini bilmesi. Ben niçin yararlımışım? Ne için? Kimin kuluyum? ben neyim? Bu yerin, göğün, bu mev mevcudatın sahibi kim? Nereden alın şunlar? Tabiat kanunlarına uydur da uydur. Bakalım altından çıkabilir misin? Tabiat kanunlarla bu iş hiçbir zaman hallolmaz. Bu için sahibi Hazreti Allahdır demedikçe kırılmasın dünyada. Bu mevcudatın sahibi Hazreti Allah bu Allah ne büyük Allah olduğunu şu semavatına bir bak. Bu da şu yere yüzündeki bak. Bunun ne büyük kudret sahibi olduğunu, izlerken üstünlüğü Allah'tır. Nereye yani insana lazım olan ancak bu ma'rifetullah. İnsan bu dünyaya, bu ma'rifetullah'ı keşfetmek için gelmiştir. Bu gözü de Allah onun için vermiştir. Bu gözü vermiş, şu kainatı görsün, bu kainatın kimin yaptığını anlasın. Çünkü bu göz, görünce bir iz görür. Bu gördüğü izden araba mı geçmiş, otomobil mi geçmiş, hayvan mı geçmiş, insan mı geçmiş, insan anlayabiliyor izi görünce. İzi görünce bu insan ayağının izi, bu hayvan ayağının izi, bu arabanın izi, bu otomobilin izi, bu taksinin izi diye hüküm verebiliyor. Bunu hükme, bu hükmü verebilen insan, şu kainatı gördüğü vakitte de bakacak ki ayı, yıldızı, bütün ecram, semaviyesi, arazı, yedi, içinden çıkılmaz bir alem, bunun sahibi mutlak olacak. Kim? Allah! Bu Allah-u Teala'yı bilmek kolay da bir şey değildi. Bu dünyada bu kadar insan var, herkes bir çeşit mesele takılmıştır. Şimdi hafta gelecek bir ders, ki Allah'ı bilmenin ehli Sünnet denilen şu İslam Hakkı var ya, İmam-ı Azam ve i̇mam Şafii'nin kime mesip var, birisi bizim imamımız, biz de Şafii'lerdik imam, Maturidi ile Eşari mezhebi dediklerimiz, bu iki mesipin dışında olan mezheplerin hepsi bazılarıdır. Halbuki bugün gün insanlar birçok akıllarına güveniyorlar, o akıllarıyla Allah'ı bulmanın imkanı yok. allah Teala ancak allah Teala'nın kitabında cen Cenab-ı Peygamber ne şekilde tarif buyurduysa Allahu o öyledir. Onun gayrısında akıllar onu alamaz. Tartamarda. Bunun için biz her 5 vakitte muharebe meydanı olan çıkarız. çıkarır, arkamızda da cemaat saf olur. Saf olmasına düşman karşısında, muharebe meydanında nasıl saf saf duruyor atkerler, Bunun gibi saf saf dururlar. Çünkü muharebe var, boşluk bırakırsan oradan dışarıya atlar, arkayı çevirir. O boşluğu bırakmayacaksın. Burada da şeytan atlayıp arkaya çeviriyor. Onun için, şeytanın hakkından gelmek için mutlaka allah Teala'ya sığınmak ve ilticadan başka çaremiz yok! <gülüyor> Bak şimdi... ...el katnifi sebi'lillah... <gülüyor> ...i'lâ fa'at mutfiydir, abim... ...el katnifi sebi'lillah... ...Allah için mağrebeye girdik... ...derken şehit olduk... ...hükeffir-üzzünûkülla... ...bütün günahlar silindir... fakat o emanet üzerimizde duruyor. Ve emanet emanet ne der, nelerdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize emaneti bizlere izah ediyor. Emanet nelerdir? Biz emanet diyerekten ben bir saatim var size verdim şunu muhafaza edin dedim. Birazdan geri alırım dedim. Gelemedim kaldı sizde. Siz bu saati sahip saat, beni bulamatanız benim mirasçılarımı bulup onu vermek mecburiyetindesiniz ki o emanet sizin elinizden sahibine gitmiş olsun. Biz emanet bunun anlamı diyoruz. ...para vesaire ne gideceğim? <fakat> el emanetü vel emanetü tekünü salah. Namaz bize emanettir. <t isn't> Namaz bize emanettir. Şimdi günahlarda külürof oluyor ama emanet olmaz dedi. O emanetin içerisindedir el <fakat> salâh. Namaz da bize emanet. İstehizbillah. İnne'a radna'l-e'mâti aleyh semâvâti vel arzu feybeyni en yehmilnâh ve eşfaknı minhâ ve hamalehel insan. İnsan bu emaneti aldı, bu emanet bu fesirliler nelerdir nelerdir diye... ...incilemişler, bu altından çıkılmayacak kadar çok manalarla namaz onun içerisinde, oruç onun içerisinde... ...doğruluk onun içerisinde, sadakat onun içerisinde, hep iyilikler. İşte burada bir dedi, vel emanetü, emanet is namazdadır, namaz emanettir sana. Nasıl? Allah ın Teala nasıl emrettiyse o şekilde kılmak üzere, keyfine göre değil, namaz, dinde Allah'ın emri nasılsa, peygamber nasıl onu bize gösterdi, talim ettiyse, o şekilde kılacağız. Yoksa iki kılarsın, dört kılarsın, sekiz kılarsın, on kılarsın, hiçbirisi makbul değil. Gösterilen neyse öyle kılacaksın. Vel <Gülüyor> emanetü, yine bir emanet, salgın, oruç, oruç da bize emanet. Vel <Gülüyor> emanetü fil hadis, konuşmalar, o da emanet. ...nasıl? Doğru konuşacaktı. Yalan konuşursan emanete hayaletlik gitmiş olacak. Bunun en kısası olarak Kur'an bize emanet. Kur'an bize emanet. Kur'an'ın içerisinde Cenab-ı Hak neler ediyse, hadisler de bize emanet. Peygamber de neler söylediyse, bu emanetleri rahat bahtiyarsın. E denediğim takdirde günahların affolur, bunlar sırtında kalır. Şehit olmakla bunlardan kurtulamıyorsun yani. وَاَيْشَدُ زَٰلِكُ Bunların en şiddetlisi, elvedâi, vedialar. Veriler, emanet şeyler. Mal, mülk, ne bırak, vedialar, hayvan vesaire. Bunları da sahiplerine vermekle insanlar daima mükelleftirler. Onun için diyor ki, اَلْقَدْ لَف۪يْسَ بِاللّٰهِ مُكَفِّرُ كُلِّ حَطَيْدٍ اِلَّتْ بَيْنٍ اِلَّتْ بَيْنٍ Muharebede şehit olmak her günahı döker ama... ...borç kalır. Şimdi burada savunma sarat dedi ya... ...bunlar hukukullahın aitsindan... ...burada da hukukun naftan o ibaret olan... ...borç. Ahmet... ...bey... ...bana bu akşam... ...beş bin lira ver. Bu da bana mı ödeyeyim... ...şu mu yapayım... 3 gün sana sana veririm. Yaşar. Akşam Ezra aleyhisselam geliyor... biliyor musun ki... ...dur ben şu borcu ödeyeyim mi... ...ondan sana gel. Diyemiyorsun. Bak ki bir kaza olmuş... ...Ahmet gitmiş. E bu borç... ...babam... Ben bu, ne bileyim, babamın sana hakikaten borcu var mıydı, yok muydu? Olsa da zaten, bizim bunu ödeyecek halimiz yok, bak bize de para lazım. Eh, Allah bize veririz, biz sana öderiz, yok, verir de, der en insaflısı. Bakarsın o da yok, bu adam bu borçtan ahirete gider. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'a hesabını nasıl verir bilmem. Onun için borçtan çok sakınmak lazım. Çünkü biz emanetiz zaten, kendimiz emanetiz. Bilmiyoruz ki bu can ne zaman bizden alınacak. Bunu nasıl oluyordu sen bir sene iki sene üç sene dört sene kendin şey yapıyordun şu bir hayvanı ver ben sana dört sene, sene ödeyeyim bunu ayda şu kadar hadis sen dört sene demek sen hepsi ha Allah sana selamet etsin bana selamet etsin buna ne, ne uzun emerdeler bunu ne tartışlar ne kavga ederler bu kadar bir hatıla şimdi şehit olunca iki hak var. ...birisi de allah Teala'nın kendi hakkı, birisi de kullarının hakkı... ...Cenab-ı Hak şehit olanın kendi kendisine ait olan hakları... ...bırakıyor. Ama kullara olan hak... ...vafi kalıyor. Ancak bunları... ...kulların ya boğuşlaması, ya affetmesiyle olacak... ya ...yahut ödemesiyle olacak. Onun için Cenab-ı peygamber... ...namaz, cenaze namazına geldiği vakitte... ...bunun borcu var mıydı diye, diye sorardı. <gülüyor> Hepiniz biliyorsunuz. Borcu var derse... ...borcunu tekaffül eden var mı derdi. ...mirasçılarından... ...çıkarsa... ...ben ödeyeceğim yarısı da dediler mi... Allah karar ver namazı kıldırın. Eğer borcunu kimse tekafil demiyorsa ...mirasçılarında falan bir şey yoksa ödeyecek... ...siz kıldırın kardeşleriniz o namazını derdi... ...çekilirdi kendinize Ne kadar ince bir şeydir bu. Onun için bu hırsa dayanıyor. İnsan aç kalır Allah çırgıya... ...bir komşudan bir şey ister... ...birisinden bir zorra dolayısıyla bir şey ister... ...e ölse de Cenabı ı borcu öder. Çünkü zaruret olarak olaraktan onu aldı... ...akşama... Ak ...Bizemesi ölecek ona... ...O zarurdan dolayı olan borcudan dolayı da öldü... ...Ama o Allah-u Teala'nın meşihiyetindedir affeder onu Cenab-ı Hak. Ama öteki öyle değil, hırs! Yüz bin lira kılak daha istiyor ki beş yüz bin lira olsun... ...Ötekinden berikinden de bir şeyler alıyor... ...Efendim? Ödeyemiyordu sana... O, ...Onun hali çok haraplı. Bundan dolayı mümkün mertebe... ...kimseye yük olmadan... ...kendi kazancıyla geçinebilmenin... ...yolunu bulmak lazım arkadaşlar. Hem ağırlık olma yük olma aleme... Çünkü herkesin malı da kendisine göre kıymetlidir. Sen onun malını alıp da yiyeceksin de rahat mı edeceksin? Şimdi elkas, kas diye vaizlere diyorlar. <gülüyor> Kısaca kas, elkas. Yan tazirül Vaizler Allah Teâlâ'nın lanetini beklerler. Lanete, eder, laneti beklerler. Canım nasıl olur? Bir insan vaizsinde altında, arkasında da lanete. Lanet lanet beklesin. Bak iki cehet, lânehu yezü nafs ve la yetezü. veriyor nasihatı ama kendisi ondan nasihat almıyor. Aile veriyor nasihatı güzel güzel söylüyor. Fakat kendisi söyledikleriyle amil olmadığı için Allah Teala'nın lanetini oruyor o adam. Bir. İkincisi yezip beyan kusufi kıstati. Söylediği sözlerde ilave yapıyor ve had eksik yapıyor. Allah'ın kelle Allah, kela, Allah celle aleyhın kelamına da Peygamber Efendimizin <gülüyor> bariz sözlerinde de, ne ilave olur ne de eksik olur. Aynı halit vakayı netletmek lazım. Bu iki cihetteki olan kusurlarından dolayı bunların hali harapdır. Vazifnek de olabilir. Belmiştemiyorum yanıtı zorlu mu? Vahil lanetip laneti bekliyor. Dinleyen de rahmet ilahiyemizden. Dinleye? Çünkü hak söylüyor. Doğru söylüyor. ...Dinleyenler istifade ediyor. Ama kendisi dediğinle amel edemediğinden dolayı... ...lanese müsaacılıyor Allah'a dediği. Medtacir! Alışveriş ediyor. Can! Gen tazırır rızk! O rızık Allah'ın vereceğe rızkı bekler. Alır, satar. O alış, alıp satışında... Allah Teala ona ne tepsimi de kısmet ettiyse... ...kazanç, o kazancını ele geçirir. Vel muhtekir! Vel bir de var ki, tükkâr ama saklıyor aldığını, pahaya çıksın da öyle piyasaya çıkarayım, diyor. Pahaya çıksın, o zaman çıkarayım, çok kazanayım, diyor. Dün birisi söyledi de, çok acı bir tükkâr, bir düğünde, yalnız içki parası olarak da kaç yüz bin lira ödemiş. Tabi buna da gazeteler düşmüş, hepsinin de kulağına e bu Halal'dan kazan, kazanan para, böyle haramlara gitmez. Demek ki bu kazanılırken da ihtikarla kazanılmış. İhtikarla kazanılmış, ihtikarla kazanılıyor tabi. İhtikarla kazanıyorsa ama... ...müminlerin, müslümanların ve insanların da... ...üstirhabına vesile oluyor. Yok arıyor adam, kaz arıyorsun, yok. Ya arıyorsun, yok. Et arıyorsun, yok. Ekmek arıyorsun, yok. Neden? Diyor ki zam yapılsın da öyle satayım. Biraz daha artsın. Biraz da fazla kazansın. Bunları bunlara yapmak suretiyle kazananlar yanta zürür, lanet. Bunları da otikine otik müzik veriyor. Buna da lanetin mışta kalıyor. Laneti beklesin. Menaih hat. Naiha. Bu da cenazeler, ölüler öldük de. Ölü her ev, sevdiği ev, kalanlara akrabalık iallikatın toplanıp da orada Ma ve ilah ederekten, kıyametleri kopararak ağlamaları söz sözlamaları... ...ah şöyleydi de, ah böyleydi de... ...işte gençydi de, şöyleydi de, böyleydi de... ...ağlarlar, teryadı falan koparırlar... ...bu ağlamanın ağlayanlar kadın olsun, erkek olsun... ...kimler toplandı da bu ağlamaya iştirak ederlerse... ...ondansa lanetim iştirak olurlar... ...aleyhim, aleyhinne... ...bu toplanan ekseritle kadınlardır... ...çünkü Allah-u Teala'nın takdirine razı olur. ...hayata gelirken gülüyorduk, seviniyorduk... Oh! Allah bize evlat edildi E bugün de aldı. Alması dolayısıyla ayete giderken ne bu feryadı bu yani. Ama insan acır, acırırsın ama gözünden yaşa kadar bağırıp çağırmarsın tabii. Bağırıp çağırmak... ...yasak <gülüyor> olan o. Bağırıp çağırmak, onun eğiliklerini şunları bunların kaside haline getirdi de... ...söylemeler... ...ki zorla bu acemlerin yaptıkları gibi. zorla ağlatırlar o zaman. onların okuyucuları var böyle ağlatmak için. Güzel güzel mersiyeler okurlar. Bu mercillerin arkasından başlar ağlama, dierekten yalançtan. Herkes ağlarken sen de ağla. Bana müjolsunlara bakarken. Bunlar lanet, lanetçi bak Peygamber sallallahu aleyhi. Bunlara karşı lanet diyorum. Hem de lanet, lanetullah ve melaketi vannat etmiyor. Hem Allah'ın, hem meleklerin hem bütün insanların laneti. Bu gibi insanlar olsun da tekrarıyla yine razı değiller, değildiler de ortalığı feryat diye anı boğuyorlar. Bunun için bunlara çoluk çocuğu daima nasihat etmek vasiyet etmekte hep evinde hep bizim vazifesidir. Evladım sakın ha bak, bir emre hak vakı olursa öyle deli elizim yok. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz buradan gideceğiz azap. Bina sizin vazifeniz bizim için ağlayıp feryat edip kıyamet çağırmak değil. Okursunuz ruhumuza, hayırlar yaparsınız ruhumuza. Güzelce cenazemizi, cenazemizi tertemiz kaldırırsınız. Sizin vazifeniz bunlardır hafilen diyerekten ikide bir de onların kulaklarını doldurmak lazım. Tabi onlar genç, bilmezler. kulakları da böyle doldurulmazlar, elbette teriyatı füyan ederler. El-kaidu alet-salâh kel Namaza erkenden gelmiş, oturuyor, kılmıyor namazı. Namaz vaktini bekliyor, gelsin de namazı kılayım diyerekten. Bu, kaid oturucu, namazı beklemek için oturan insanlar, kel uzun uzuuun sureleri okuyarak namaz kılan insan gibidir ister gece, İster gündüz ama çok uzun sureler okumak sureti ayakta, namaz kılıyor. Bu nasıl sevap alırsa, bu oturan insan namazı beklemek için oturan insanda aynı sevap alır. E, Yüktebü minel musallin, minhine-i akrucu minbeyti, hatta yarcayla bit. Evinden çıkıp, ta evine dönünceye kadar ne kadar zaman oturduysa camisinde, namaz için, o kadar zaman hep namazdaymış gibi sevap yazıyorlar. Şimdi bunu da dinleyin bakalım da Allah'ın yükseltü. El kaderiyyetu... Şimdi kaderiyyede deyim gavur değil. Mezahib İslam, İslam esnefleri şartında... ...kaderiyyye denilen bir mezhep de var. Ne Niteki mutezire, hariciye... ...dedikleri gibi bir de kaderiyyye denilen bir mezhep daha var. Neden bunlara kaderiyyye demişler? Bunlara kaderiyyye dedikleri... ...bunlar diyorlar ki... ...kader denilen şey yoktur. Kaderi inkar ediyor. Kader insanın elindedir. İnsan isterse iyilik yapar, isterse kötülük yapar, diyor. bizde bizim, bizim itikadımıza... amin. billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rasulihi vel yevmin ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerri minallah. Biz kaderde hayır ve şerr, Allah'tandır deriz. Bu diyor ki, kul kendisinin harikadır. Yapacağı şeyleri kul kendisi yapar, Allah'ın elinden alıyor işi... Biz o zaman çocuklukta okurken, bu dersi okurken, bunların birisine rast geldik, bir grubuna. Bizi vasiyet etmekte, hep, evde hepimizin vazifesidir. Evladım sakın ha bak bir emre hak vakı olursa, öyle deliliğe lüzum yok. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz buradan gideceğiz ahirete. Minahane sizin vazifeniz bizim için ağlayıp feryat edin, kıyamet kıparmak değil okursunuz ruhumuza, hayırlar yaparsınız ruhumuza güzelce cenazemizi, cenazemizi tertemiz kaldırırsınız sizin vazifeniz bunlardır ha filan diyerekten ikide birde onların kulaklarını doldurmak lazım Tabii onlar genç bilmezler, kulakları da böyle doldurulmazsa elbette saryazı füyan ederler elkaidu aleh salah kel kanit namaza erkenden gelmiş, oturuyor kılmıyor namazı namaz vaktini bekliyor, gelsin de namazı kılayım diyerekten bu kahit oturucu namazı beklemek için oturan insanlar kelkanit, uzun sureleri okuyarak namaz kılan insan gibidir. İster gece, ister gündüz ama çok uzun sureler okumak sureti ayaklar namaz kılıyor. Bu nasıl cevap alırsa, bu oturan aynı insanda namazı beklemek için oturan insanda aynı cevap alır. E, Yüktəbü minel musalliin minhüne yahrucu mübidi hatta yer gelmedik evinden çıkıp. Hatta evine dönünceye kadar ne kadar zaman oturduysa camisinde, namaz için, o kadar zaman hep namazdaymış gibi cevap yazıyorlardı. Şimdi bunu da dinleyin bakalım da, Allah'ını kısır. El kaderiyyetu, şimdi bu kaderiyyede din gavur değil. Mezahip İslam, İslam mezheplerinin içerisinde kaderiye denilen bir mezhep de var. Niteki mutezile hariciye dedikleri gibi bir de kaderiye denilen bir mezhep daha var. Neden bunlara kader iyi demişler? Bunlara kader iyi dedikleri bunlar diyorlar ki kader denilen şey yoktur. Kaderi inkar ediyor. Kader insanın elindedir. İnsan isterse iyilik yapar, isterse kötülük yapar diyor. Tak, bizde bizim bizim itkadımıza amentü billahi ve melaketi ve kütübihi ve resulü <gülüyor> ve bil kaderi hayrihi ve şerri minallah. Biz kaderde hayır ve şer Allah'tandır deriz. Çünkü Bu diyor ki Kul kendisinin harikadır. Yapacağı şeyleri kul kendisi yapar. Allah'ın elinden alıyor işi. Biz o zaman çocuklukta okurken, bu dersi okurken bunların birisine rahat geldik bir grubuna. Bize de öğrettiydiler ki sen kendi ne, şeyinin halik isen ağzını kapamadan de de bakın. Madem halikusun sen ağzını yummadan de harfını çıkar. Mim harfını çıkar. Ama ağzını yumma. Madem ki Halik'sın yapacağın işin, yap bakalım bu işin. Ha. İnsan demek ne kadar ağırcaz. Ben demek şimdi bu takatçılıkları kapama Bu da senin elinde değil işte. Halik'ın olsa kapamadan diyebilirsin. Demek ki Halik değilsin, mahlısın. Şimdi bu kaderiye denilen bu mezhep sahipleri, Mecûzü, ha zihîl ümmet. Bu ümmetin mecûsileridir. Mecûsi, ateş atamam. Tuttan etsek. Meclisi'yi neden teşfih ediyor? Meclisi diyor ki Allah ikidir. Allah ikidir. Birisi zulvet, birisi nurdan mübarek. Nur'un Allah'ı ayrı, zulmedin Allah'ı ayrı. Hayrın Allah'ı ayrı, şerrin Allah'ı da ayrı diyor. mezhepleri. Bizim Bizimle eskiden şeylerde heykellerde gördüğümüz birçok heykelleri seyretmişizdir. İşte bu hayır ilahisi, bu şer ilahisi diyerekten de atlatmışlar. Kutdaşlardan yapmışlar bir şeyler. Ha, onlara, Hayır Allah'ı, şer Allah'ı değerlerden de atlaçmışlar, kendi ellerinden, kendilerinin yaptıkları şeyler. Yani bu ama, içeriye kadar, insanlar içine kadar geçmiş. Şimdi o da diyor ki, hayır, hayır'ı da ben yaparım, şer'i de ben yaparım diyor, hayır da benim elimde, şer de benim elimde. Sonra biz de Gayoğuz ya sırasında, biz de diyoruz ya buna, adam istersen hayır yaparsın dersin, istersen de şer yaparsın dedi. Biz de kendiliğimizden kaderiye, mezhebinin içerisine kendimizi sıkıyoruz, hayır şer Allah'ın. Hayır şer, Allah'tandır buraya çok dikkat etmek ister, çok da incedir bu. Eğer hayır şer insanların elinde olsa, insanların hiçbirisi şerde işler. Şer işleyen insanlar tek ağzı koldurur şerden. Herkes milyoner sahibi olmak, herkes suat etmek, herkes şey olmak, böyle olmak, şükür şeyler ister. Fakat kimse bunların muvaffak olduğunu yok. Ancak takdir-i ilahi kimlere ise onlara nasip oluyor. Onun için şimdi bu kaderi kaderiye mezhebine salik olanlar, girenler, ki siz de sakın buna kaybeyin. Konuşurken iyi dikkat edin. Kendi konuşmalarınızı bunların içerisine sokmayın. Sonra siz de bunlardan olursun. Mecusu, hazî ümmet. Bu ümmetin mecusileridir bunlar. allah Teala'nın takdirini kaldırıyor. Kendi takdirini yerine koyuyor. Diyor ki insanın kendini ne yaparsa yapar. almak işte bu ehl-i bunları elemiş, elemiş, elemiş. Elhamdülillah bizim sünnet er-risalet mezhebi dört imam. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam İmam Şafii, Hanbeli, Maliki. Bu dört mezhebin salikleri Ehl-i ehl Sünnet, Ehl-i Sünnet ikadrizendirler. Bunların şeysi e, doğrudur. Bunların gayri olan mezheplerin hepsi batıldır ve aşirelerde yani tehlikelidir. Bak ne diyor. İnne ridu haso bu ne? فَلَا تُعُوْدُوْهُمْ Sakın gidip de onları artık geçmiş olsun demeyin onlara. Ziyaret mü? Beyin matum öldüler. فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ Cenazelerde gibi. Allah kusurlarımızı affetsin. Kim bilir biz ne kadar meclisinin namazını kılıyoruz, ne kadar kaderi değil, kaderiye'ler belki yıkanmış da bile olabilir onların yanında. Kim bilir onun salat taşlarına neler geliyor. Hatta... Evet, bir gün duydum, çok korktum Allah maaf etsin. Kardeşlerimizden birisinin kardeşi, tanıdıklarımızdan birisinin kardeşi, ben demiş İslam değil, ben Müslüman değil, ben Müslümanlık'tan çıktım demiş. Ben memleketten de çıkacağım yani. İslamiyetik böyle diliye şey baraktan İslam değilim diye söyleyebiliyor. Bunu söyleyebilmek kaderiylekten de aşındır. İslam'dan çıkmak mürteddikdir. Şimdi mürtedt kimdir? Yavur gibidir. Gavırı haksız yere kesemezsin. Gavur, gavur ancak muharebeden, muharebe olurken kesmesi caiz. Muharebenin gayrisinde gavır yerleşemezsin. Memlekette bu kadar gavur yaşıyor bizim. Ne yapabiliyoruz, şey yapabiliyoruz? Ne, eskiden ne şimdi? Hakkımız değil. O da Allah'ın kuludur. Ama gavurmuş. İncil nedir? Oysun devletine, oysun neyine uyarsa oysun. Bize ait değil o. Ama böyle ben çıktım diyerekten İslam'dan çıkan insanın katli vacip. Gavuru öldüremezsin, gavırın katli vacip değil. Yavırın katli vacip değil, ama İslam'dan dönenin katli vacip. Gavırın yediğini, yavırın kestiğini, Ermeni, Rum, Yahudi, bu memleketin ne varsa, kasabı keser, sen de oradan etini alır, güzelce yersin. O oh, sana helaldir lan. Ama mürt etin de yemesin. Gavırın kızını da alırsın. Rum kızı, Yahudi kızı hoşuna gider, bağırıp ben sana varacağım de, ben de seni alacağım dersin. Götürürüz, evleniyoruz dersin. Bu gavır sen de Müslüman, zararı yok. Ne kadar zaman, büyük büyüklerimiz almışlar ki bu Ama mürtedsin ne kızını alabilirsin, ne ona kız verebilirsin. Bak arada da bak şimdi. Kızını da alsan olmaz, kızını veresen olmaz. Allah affet bilmem günün günler. Allahım <gülüyor> el kadiri el teşhedu Şeyhaki Hakim An-ıbni Ömer veb-i Nicar El-Kur'an, yani şunu da El-Kur'an, Kur'an-ı Azimşşan kitabımız, Elf elfi Elf-i Harf. Bir sürü, kuruktan ibarettir ki, o gruplar, Seb'atun ve işrune Elf Harf. Demişler ki, yirmi bin, yirmi yedi bin hak ihat daha ziyade. Bu arada bir kuruldu. Yani Kur'an harfleri hep sayılır. Her surenin başında da, hele tefsir, Hande Efendi'nin tefsirinde, bu Kur'an'da bu kadar ayet var, bu kadar da harf vardır. Harfler de sayılır Kur'an'da. Bir sureye, bir harf bile ziyade olamıştır. Peygamber Efendi'nin zamanı saatindeki harfler ne kadar ne kadarsa bugünkü Kur'an'ımızda da aynı o kadar harfler. Ne bir tane ilave olmuştur, ne bir tanesi de çıkarılmıştır. Harfler böyle, unuttuzam. <gülüyor> Kim ki Kur'an'ı okuyor? Sahabeden muhtesime. İcrisiyor Allah'tan. Mükafatını isteyerekten okuyor. Felevu bi külli harfin zevcut min huril Her okuduğu harf için ona cennette bir huri verir. Bu düzsüz bir nimet. Her kuran huvet deva Bütün şifa Kur'an'dadır. Şifa Kur'an'dadır. Kur'an ile şifa almayan başka yerden şifa bulamaz. Kur'an'ın hulaşısı Fatiha-i Şerif'tir. Fatiha-i Şerif'e bütün dertlere de vardır. Vahsız iç dertlerine. Ahlaki olan marazlara karşı, itikadı olan marazlara karşı, karşı karşı. Bir adam, Hazreti Ömer'e her gün gelirmiş, acım, cıblağım, bana yardım et, Bana para ver deriden. Hazreti Ömer'e maaf ettim. Yardımcılar durmuş. Yardımcılar dururmuş yani. Hazreti Ömer e herhalde bir gün canı sıkılmış. Demiş, ya ne bu her gün sen gir Kuran'a çalış demiş. Kuran sana kâfi gelir demiş. Git, gel durma benim kafama. Kapıyı. Adam kaybolmuş. Bir mitten sonra Hazreti Ömer aramış. Demiş, ya her gün gelip de bizden bir şey isteyen bir adam vardı. Ne oldu o adam? Çağırmışlar, almışlar. Demişler, Allah'ın kitabı beni Hazreti Ömer'in kapısından bir raciattan kurtarır demiş. Şimdi ben rızaktan istiyorum senden değil demiş. Sen rızık yiycisin sen, rızık yiyici olduğun için beni kovdun demiş. Fakat ben rızaka bu sefer yöneldim, rızak bana veriyor her şey demiş. Niçin? Kul'an sebebiyle. Onun için Kur'an'ın şey, bereketi namütenaydı. Bütün dünyanın bereketleri biter, Kur'an'ın bereketi bitmez. Onun için Kur'an bütün dertlere devadır. Bütün dertlere. Fakülyeye de devadır, hastalıklara da devadır. Milletlere de devadır, dünyaya da devadır, ahiretlere de devadır. De devadır. Dünya da Kur'an üzerinde ahiret. El-Kur'an Şafiyon. Kur'an bir kitaptır ama o kitabı, kitabın Cenab-ı kendisine bir şefaat hakkı vermiş. O Kur'an'a bir şefaat hakkı vermiştir. Ya Rab, yazın Ruz-ı Ya Rab, bu kulun senin kitabın ile amil oldu, okudu. Geceleri namazlar kıldı, Kur'anları okudu. Ben şahit. Beceriyeti itibariyle kusurlar da vardı tabi. Affını istiyor, şefaat ediyor. Şafi. Ama şimdi herkes şefaat eder ama herkesin şefaati kabul olmaz. Şefaati kabul olanların içerisinde bir peygamber var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Kur'an adıymış. Olur. Bu iki şefaati Cenab-ı Allah reddetmiyor. diyor. Bunların şefaati müşerfak diyor. Ben müşerfak. Kur'an, şafi. Şefa, şefaati de indi ilahide makbul. Kime şefaat ederse, o kurtarıyor herkese. Ve mahlûm musattık. musaddak. Ve mahlûm musaddak. Aynı zamanda iki terapisi de, lehte de aleyhte de. Lehte olanlara yani Kur'an'la amil olanlara diyor ki, işte bunlar yarap Rab gece kıldılar, Kur'an'la amil oldular, Kur'an'ın yolunda yürüdüler. Afer kusurlar. Öteki kişinin diyor ki, Ya bu adam hiç bu kitab ile amil olmadı. Hiç okumadı, hiç yüzüne bakmadı. Bir akiz Kur'an'ın dediklerinin tersini yaptı. Kur'an şunu dedi, o aksini yaptı. Kur'an bunu dedi, aksini yaptı. Namazını kılmadı, şu yapmadı, bunu yapmadı. Şikayetçi. Buna müddeğumimi diyorlar ya. Müddeğumimi bu. Dava. umumi, müddeği. Musattak. Bunun da davası kabul olmuyor. Davacı yani. Davası da reddolmuyor. Ben cealehu emanuhu. Kim Kur'an'ı önüne alırsa. Yani onunla amil olursa. Kur'an'a hizmet ederse, Kur'an'ın dediklerini, Kur dediklerini yaparsa tutarsa... ...Kur'an'ın <gülüyor> dediklerini yaparsa tutarsa... Kur'an'ını doğru cennete çeker götürür... ...Kur'an'ını doğru çeker cennete götürür... <gülüyor> Kur'an'ı arkasına bırakıyor çocuklara vaziyet ediyor... Yo, "Oğlum, ben ölürsem diyor bak bu kadar namazım var... ...bu kadar orucum var bunların için bir devir yaptırırsınız... Ondan sonra benim bu kadar şuna buna borcum var, onu da yaptırırsanız ben bu kadar namaz kılmadım, bu kadar da oruç tutmadımken bunları işte öder, ödersiniz. Yaparsınız, arkasına atıyor. İşte çocuğun birisi babası çocuğuna böyle vasiyet etmiş de oğlum ben öldükten sonra şuraya bir çeşme yaptırırsanız demiş. İşte şuraya da bir cami yaptırırsanız demiş. Şuraya bir medres yaptırın, şuraya bir mektep yaptırın. Böyle vasiyetler etmiş çocuğuna. Namaz hakkı gelmiş, çocuk feneri almış, babasının önüne düşmüş. Camiye gidiyorlar. Çamura gelince çamur çocuk feneri önüne çekirilmiş. Babası kalmış arkada karanlıkta çamura basmış. Ne yaptın oğlum? Niçin böyle yaptın demiş. Baba demiş sen yaptın ben yapmadım ki demiş. Sen bu yapacağın şeyleri kendinden sonraya bırakıyorsun. İşte kendinden sonra bırakıldığında böyle olur bu demiş. Yapacaksan kendine kendin vaktinde yap da sonra demiş bize bırakacaktın bize de babalı bırak babarı. Onun için Kur'an ile amil olabilirsen ne bahsi Kur'anı Aziz kardeş, sakın Kur'an'a, sırtını, sırtını çevirme, arkanı çevirme. Kur'an, Allah'ın kitabı! Allah'la dövüş olmaz! Allah'la mücadele olmaz! Allah'a karşı aksilik olmaz! Vallahi yapan o ya. Seni yaradan da o, beni yaradan da o, bugün kainatı da yaradan o! Bu yaradan'a karşı insanın ters gelmesi kadar, şaşırılacak bir şey yoktur! Demek zerre kadar aklı olan insan, ben ne yapıyorum?'' Evet, bu haramdır! Haram olduğu halde bunu, İrtikar ediyorsun ama nefsine aldanıyorsun. Tövbe et, hidayet olmamaya çalış. Hidayet olmamaya çalış. Onun için el-Kur'an kelamullahi azzevacer. Onun için Kur'an'ı okurken edeb bile okumak, rüayetkar olarak okumak ve muhakkak surette herkes Kur'an'ı azimüşşan'ı okumayı öğrenmesi lazım. Her müminin vahid, la ilaha illallah, Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanın muhakkak surette Kur'an-ı Azimşan'ı okumasını öğrenmesi boynunun borçudur. Bilmiyorum canım, çocukluğum işte geçtiğimiz süre geçti. Şimdi de olmaz ondan sonra filan bu olmaz. İnsan doğuşundan ölümüne kadar ilmi talep etmek mecburiyetindedir. Doğuştan ölmezdir. Bugün öğrenersen şimdi fırsat elde öğrenebilirsin gene. Zor bir şey değildir. 28 arfi bellemek, birer gün demedirsen yirmi gün eder ya, 28 günde, 28 değil. insan belleyemez mi? Bu yirmi sekiz arfi çarpışması birbiriyle Bir ay sürsün, iki ay içerisinde, üç ay içerisinde mükemmel sınırlı insan Kur'an-ı Azim şanı okur. İsterse onun el Kur'an-ı Kelam-ı Şimdi birçok bahtiyarlıklar var. En bugün sevdiğimiz altın. Sırı altınları. Herkes bayıldır. Hadi bugün onun kendisini kaldırdılar ama bu elimizdeki pangonu, kağıtları da onun yerine kullanıyoruz işte, onun yerine geçiyor. Bunun için mesela insan ne kadar zahmetler çekiyor ya, şu pangonotları çoğal dem diyerekten ne kadar zahmetler çekiyor. O zahmetlerin eğer yüzde değil, binde bir kadar zahmeti Kur'an azım şanı öğrenmeye hak etsek çoktan havuz oluruz yani. İki, ikinci, gayret edip de şu paraları toplayalım, şöyle bir sevep sahibi olalım diyerekten uğraşıyoruz. Burasıördü ama. Hadi muvafakat olduk. Birkaç milyon paramız da var. 5-10 milyon. Belki milyar dedi. Paramız var. İşte şurası da bizim, burası da bizim, şu saray da bizim, bu saray da bizim, bu vapurlarda bizim. Şu da bizim, bu da bizim. Hadi şimdi ayı da satın alalım. Ayı da bizim olsun. Ama gözünü yumduktan sonra hepsi bitiyor. Gözünü yumuncaya kadar. Göz yumuldu mu? Ayı da gitti, güneşi de gitti. Hepsi gitti. Ama Pirâm Allah'ki el kelledin. Bu kelamullah seninle ben beraber. Bu kelamullah seninle ben beraber. Ağızların hesabı var. Nasıl kazandın şöyle bakalım. Niçin bunları böyle sakladın şöyle bakalım. Niçin ittifak yaptınız şöyle bakalım. Niçin faiz verdin şöyle bakalım. Niçin faiz aldın şöyle bakalım. Oo, altından çıkılmazsa. Ama Kur'an'la okumuştun. Bellemişsin. Onla gelmişsin, onunla gidiyorsun. Ne mutlu bu Onun el-Kur'an, el Kelamullah. Öğrenilecek bir şey var mı? Kelâbullah'tır. Çünkü marifet ilahiye ilâhiyye, e, ma, Kelâbullah'la olur. Allah'ı bilmek, Kelamullah vasıtı arada. Kelâbullah'ı bilmeden Allah'ı bilmek mümkün değildir. İşte gavırlar da bakıyor, bu mülkün sahibi var diyorlar ama. İsa da onun oğlu diyor. Allah olur mu? Diyor işte ne yapacak? Sen öyle bir itikazda sahip ol ki, Kur'an'da Allah sana kendisine nasıl bildirdiyse sen öyle eylesin Allah'a. Onun için Kur'an'ı bilmek necburiyetindeyiz ki Allah'ı bilelim. Marifetullah, marifetullah kolayca olmaz ki. Onun için her şeyde hasetlik vardır diyor. İnsan yaratılırken haset olarak yaratılmıştır. Şimdi burada kim komşular birbirleriyle hep çekemezler birbirlerini. Esnaf esnaflıkları çekemez, hafız hafızları çekemez, hoca hocaları çekemez, vaiz vaizleri çekemez. ...müftü müftüyü çekemez, çekemez, hep bir birbirine girip de olmuş. Sebebi... ...onundaki bal... ...onun elinde, onun elinden çıkmadıkça benim elime girmez ki... Ondan çıksın da bana gelsin, gelmek için... ...işte hasetlik lazım. Müşteri girerken oraya gitme, gel bana... ...diyeceğim, onun elinden müşterisini alacağım... ...onun sattığı malı zemmedeceğim, iyisi bende diyeceğim... ...ki ben kazanayım... ...bu haset ve hırsızlık dola, hırsız dolayısıyla... İnsanlar birbirine böyle girmiş bugün. Altının çıkılacak bir şey imkanı da yok. Yalnız, yalnız marifet-i ilahiye mertebesine ulaşan, mertebe marifet-i ilahiye mertebesine ulaşan ulemadı adı bu Burada yüz tane hoca olsun, hepsi marifet-i ilahiye olur. Hepsi bir köşede varsın, hepsi birbirine elini öper, hepsi birbirine hürmet eder, hepsi birbirine saygı gösterir. Fakat bu mertebeye yetişemediyse, Burada ne akışsa, Birbirinin aleyhinde başlarlar, çekinemezler yani. Birbirlerinin aleyhinde. Sebebi, noksanlık. Şimdi bak, şu sema vata, hiç kimse darılır mı, sen niye bakıyorsun bu sema vata diyerekten? Darılmaz. Çünkü geniş, herkesi yeter. Baktın kadar bak. Marifet-i yanında sema sıfır, hiç kıymeti yok. Marifet-i o kadar geniş. Binaenaleyh, marifet ilahiyeden alacağın lezzet, nasip, ne kadar geniş olursa olsun, herkes gücün nispetinde alır. Denizden su alırken, sen alma ben alacağım der misin ya, sana da yeter, bana da yeter, deniz bu. Marifet-i ula, ilahi de öyle bir der ya yani ki ucu bucu yok, bu bizim denizlerin yine ucu bucu var, onun ucu bucu da yok. İşte o Marifet-i İlahi'ye seni ulaştıracak olan şey, Kur'an'dır. E Kur'an'ın biz manasını da bilmiyoruz, e öğren, öğren, İngilizceyi bilebiliyorsun değil mi, Fransızca? onu da bilebiliyorsun, Almanca'yı daha küçük yaşından öğreniyorsunuz. ...onları öğrenebilirken senin kitabı olan, dininin kitabı olan... ...Kur'an'ın elhamdülillah'ın ne demek olduğunu bilmemek olur mu hiç? Demek sen tam dünya adamısın! Allah kusurumuzu affetsin de... ...onun için külâm evvela kelimesini, lafzını öğrenelim... ...sonra arkasında da manaları öğrenme... ...gücümüz yettiği nisbette çalışırız! <gülüyor> onun için... ...Fal yudil zâhib-ül Kur'an râfıh! Kur'an'a Sahib olan insan Rabbisine taziyi teklimi iyi yapsın. Şimdi bu Müslümanlıkta bilinmesi çok iyi bir şey var ki Allahu Celle Valla her yerde seninle beraberdir. Biri, bir nerede olursan ol Allah seninle beraberdir yani Allahu Teala'nın seninle beraber olduğunu bilebilmek imanın en aktörlüdür. Sen bir bir yer bul ki bu yerde Allah olmasın. ...Karandık bir bul, bul ki burada Allah olmasın! Bulabilir misin böyle bir yer? Bulamadım! Bul. Onun için... Şimdi ...Bizi uyandırma şesili bir... ...Vaktiyle olan bir hikaye halkına geldiler. Bir şeyh efendinin bir sürü dervişleri varmış da... ...İşçilerinden bir tanesi şeyh efendi pek seviyormuş. Öteki dervişler demişler ki... ya ...Bunu neden sever bu kadar şeyh efendi? Ne, neden sever acaba bu kadar? Anlamış da, da bir şeyh efendi... ...Hadi bugün demiş bir gır alemi yapalım sizden, çocukla! Tek edinmişler, bir ilkbahar havasında çıkmışlar, bir sahra ayağın... ...çoduklar, ...bak çiçeklerden bir şeyler toplayın, bir getirin bakalım... ...kapılayalım, onlardan istifade edelim demişler... ...herkes yayılmış bahçelere, şundan bir tane, bundan bir tane... ...güzel güzel demetler yapmışlar, getirmişler. Galiba onu bizim Hazreti Hüdayi'de atfediyorlar... ...başkırılarına da atfederler ya... ...o da bir tane böyle boynu bükük... ...bir şey bulmuş, getirmişler... Oğlum demiş, bak herkes Demet Demet getirirdi, sen demiş, neden böyle bir tane boynu bükük bir şeye getirdin demiş, şeye getirdin. Efendim demiş, hangisinin yanına gittin ise hepsi Allah diyorlardı demiş, kıyamadım. Hangisinin yanına gittin Allah diyor demiş, zikrullah yapıyor, kıyamadım koparmaya demiş. Bu zavallının koparmışlar kanadını da, bu mahrum olmuş zikrullah'tan, onu hep bulabildim de getirdim de, o zorla demiş. Buna, buna işte marifetullah'tan bir nasip derler. Yani bunu hepsi biz dil ile biliyoruz ama hakikaten bilebilmek meseledir yani. Onun için Allah-u Teala'yı zikretmeyen hiçbir mevcut yok! Kainatı ne görürsen gör, hepsi Allah'a zikrederler! Allah'a onları zikrederken, sen ekmeli mahlukat ol, eşrefe mevcudat ol da Allah demekten kop! Kaç! Ve Allah denirir tanet. Bu insanın da yakışmaz! Hiçbir kimseye yakışmaz! Onun için... ehl ehli Kur'an olan, ehli iman yani! ehli iman, ehli ehl-i Kur'an'dır hepsi! La ilahe illallah Değenlerin hepsi, Kur'an'a sahiptirler, Kur'an'ı canlarına, ciğerlerine, Canları gibi olasın, basarlar! Ona kimse söz söylerdek ister. Öyleyse sen ona hürmet et, saygı saygı göster, tazim et, Kur'an'ını iyi oku, okuduğun vakitte tazim oku... ...hakkına, hukukuna riayet et, halalına, haramına riayet et, çok kazanacağım diye kendini cehenneme apa! Onun şimdi bir büyük gelmiş, nasihat ediyor. Demiş, sana ben biraz nasihat edeceğim. Buyur demiş, sakın demiş, büyüklenme! Büyüklük Allah'a mahsustur demiş. Büyüklük Allah'a mahluktur! Büyüklenme! Bak demiş, İblis aleyhillâne, büyüklendi... ...Âdem'e secde etmedi, ben ondan daha âlıyım dedi... ...fakat Allah'ın tar olunmuş, lanet olunmuş mahluklardan birisi oldu Bir Kıyamete kadar mahmed. İkincisi demiş, hasetlik etme ha! Hasetlik etme! Âdem Adem, aleyhisselam'ın çocuklarından... Habil kabil kabil, hasetlik dolayısıyla birbirlerini öldürdüler. ne neticesi, insanların arasında kavga et ve ölme mücer olur. Hırs <gülüyor> da yapma sakın demiş, hares olma yani, takdiri ilahi razı ol. Dünyayı ben alacağım, benim olacak dünya diye de uğraşma. Nasıl Adem'i cennete vereceksin ha bak! Cennet ucu yok, ucu yok, her şey içinde. Ama dedi, şunu elleşme işte, şundan yeme dedi. E Adem dedi, işte kim ne zaman aldık? Şunun tadına da bakayım demiş! Bunun tadına bakınca, karnına ağrı gelmiş! Karnına ağrı gelince, defi hacet yani ihtiyacı azalmış. olmuş! Kıvırlıyor üç tarafa! Cenab-ı Hak bir melek yollamış, sor bakalım niye görünüyor demiş! Ne o Adem, ne oldu sana? Demiş, bilmiyorum bir şey yedim. karnını... ...çıkarmak istiyorum bir şeyler demiş! Sık. E Bak bakalım cennette bulabilecek misin onu çıkarabilecek bir yer! ...Cennet bu, nereye çıkaracaksın, her böyle tislik yeri değil ki varasın! Öyleyse, sıkıştın, hadi in bakalım dünyaya! Onun yeri dünya! O ancak dünyada çıkar, dünyaya yakışırır, demiş. İnsanoğlunun dünyaya gelmesine de sebep, bu olmuştur. Binaenle hırs sahibi olursan, cennetten kovulanların neticesine uğrar insan, Allah'a çok kazanacağım, derse. Sana bir nasihat da var bunun, sakın demiş, ashab-ı kiramın işine karışma! O zaman da zükut et, demiş. ...hani şu Hazret-i Aliye ile Hazret-i Maviye arasındaki vakalardan dolayı... ...bin bu kadar seni geçtiği halde hala onun tarafkirliği devam eder durur. Sakın buna sen... karışma! Sükut et demiş! Öyle bir vakka karşısında... ...sükut demiş. Allah bizi de bunların arasında... ...şu sükut edip de rızasını kazan kulların arasında kabul eylesin! Ve... ...son nefesimize kadar rızasının ve sevdiği ameller üzerine... ...eşeyen kulların arasında kabul ettin de,